أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا الله عليه وسلم.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 عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاً فالزاجرات زجلاً فالتاليات ذكراً إن إلهكم لواحد صدق الله العظيم ve velona resuluhunn nebiul hasimeul kerim ya ilahel al alemin hutlerimizi envari imaniye ve kuraniye ile nurveri ile tevfikati subhaniye nebizlere ya reyna nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuza ile ihlas etme tahsil muvaffaki ile Müştaklarını cennet ve cemalınla müşerref ile Bizleri kıyamete kadar suanımı yüzzül ve yana hadim eyle. Amin. Hürmeti seyyidil museliyin. Velhumdu billahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar bir evvelki haftaya kadar devam ettire geldiğimiz mevizelerde melaike-i kiram ve ruhaniyatın mevcudiyetine inanmanın dinimizde bir esas olduğu üzerinde ısrarla durduk. Ve bunu devrimizde kısmen muda haline gelmiş, kısmen insanların merakıyla insanlar için iştigal mevzu haline gelmiş, hatta bir kısım üniversite mahfillerinde araştırma mevzu haline gelmiş misallerle tahşid etmeye çalıştım. Bütün bu anlatmaların verasında esasen anlatılmak istenen şey, bizim iman erkanından bir tanesi olan, Allahu Teala Hazretlerinin mükerrem ibadı melaike Kiram'a inanma. Onları tanıma, onların mevcudiyetini huzurumuza, itminanımıza vesile sayma. Onların enisi celisi olarak yaşama ve ahirette de onların beşaretine mazhar olma. Telâpatidir, telestesidir, cinlerle konuşmadır, ruh çağırmadır. Cinle, şeytanla münasebet kurmadır, şarkından, garbından, misaller aktarmak suretiyle fizik ötesi hadiselere dikkatinizi çektim. Gördüğünüz şeyler, bütün eşya demek değildir, buna dikkatinizi çektim. Belki sizin müşahedenize arz olunan eşya Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin yarattığı şeylerin aşrı minşarına muadil değildir. Buna dikkati çektim. Ve hususuyla aslımızda maverayı tabiata gidecek yolların pek çoğaldığını, tabiatın ince perdesinin çatır çatır kırıldığını fizik ötesi hadiselerin artık laboratuvar tecrübesiyle elde edilen müsbet kaziyeler gibi, kanunlar gibi kendisini kabul ettirir hale geldiğini arz etmek suretiyle, şu ana kadar maddenin ve tabiatın esas olduğu kabul edilen bir devirde yeni bir çığırın açıldığına dikkatinizi çektim. Ama tekrar edeyim, yine bütün bunların verasında söylemek istediğim ve isteyeceğim şey Cenab-ı Hakk'ın mükerrem ibadını size anlatmaktır. Yer yer bundan sonra da, yine böyle megafondan çıkan sesler gibi seslere dikkatinizi çekersem, bu maksada matuftur. Cenab-ı Vacib-ül ve Tekeddes Hazretleri beni bağışlasın, siz de kusura bakmayın. En son meseleyi röyalarımızda bırakmış, röyalar vasıtasıyla biz misal alemiyle münasebet kuruyoruz demiştim. Misal alemi alemi berzak'tan insanın gözünün dünyaya alemi şiadete kapanması neticesinde basar ve basiretinin gayb alemlerinde bir şeyler görmek için araştırması neticesinde nazarına arz edilen berzahi tablolardan ibarettir. Hakikat gamzeden rüyalar, istikbalinizle alakalı olan rüyalar Geleceğinizi ayan, beyan size anlatan rüyalar berzahi tablolardan ibarettir. Bunlar bir kısım eşya, bir kısım hakikat, bir kısım ibadet taat, bir kısım enval, bir kısım hadisat, bir kısım eşya temessül eder nazarınızı arz edilir. Bazen semboller halinde, bazen açık, vazıh olarak nazarınızı arz edilir. Görür ve geleceğiniz hakkında daha şimdiden bir karara sahip olursunuz. Gideceğimiz büyük alemde o alemin bir sızıntısı mahiyetinde görürüz biz rüyaları. Ahiret aleminden, berzah aleminden, kabir aleminden bu şahadet alemi sahiline dalgalar halinde gelen birer sızıntı halinde görürüz rüyaları. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri ahiret alemine gideceğimiz asıl yurdumuza bizleri hazır kılsın inşallah. Teala. Rüyalar alemi misal alemine bağlıdır. Bir fikir vermek için sadece kısaca bir iki misalle denmir etmeyi düşünüyorum. Tasavvuf dilinde ayağını sabite dedikleri veya bize daha yakın beride misal alemi dediğimiz alem alemi berzahi gösteren misaller ve aynı zamanda bizim sembolleşmiş rüyalarımızdır. Misal alemini sadece öbür alem hakkında vereceğiniz kararlara materyal olması bakımından arz edeceğim. Arapçadan gelen bir kelime, misal, mesel, aynı iştikak köküne bağlı kelimeler. Pirenkçe ifade ederken bunu semboller diyoruz. Veya bizim kendi soylu tabirimizde temessülat diyoruz i̇badet taatın şekillenmesi, suretlenmesi, basar ve basireti açık olan kimselerin nazarına arz edilmesi, eskarın temessül etmesi, müminlerin nazarına arz edilmesi ve röyalarda bir kısım hakikatlerin temessül etmesi, görebilecek herkesin nazarına arz edilmesi, mümin olsun, kafir olsun. Misal alemi bizi ahiret alemiyle bağlar. Bu gözler kapandığı halde, bu kulaklar duymadığı halde biz bir şeyler duyar, beller ve sabah naklederiz. Bu gözler kapalı olduğu halde renklerden, keyfiyetlerden, gündüz bahislerde bulunuruz. Bu kafa tamamen gece, sübat halinde, bir ademi merkeziyet havası içinde, uzuvlar birbirinden kopmuş infisal ve inkıta halinde olduğu halde, Geceden kalma bir kısım terkipler gündüze getirdiğini müşahede ederiz. Bu eller tutar, bu ayaklar yürür, menziller görülür. Görülmedik şeyler müşahede edilir, şehadet alemine döneriz. Bu alem bizi öbür aleme bağlar. İnce bir zar gibidir. Dikkatle teemmülle baktığın zaman öbür alemi görürsün bundan. Ama hamakatinle bunu şuur altına verdiğin zaman bir kısım kaprislere bağlamağa çalıştığın zaman duygun ve düşüncen maddeyi incirar eder, hiçbir şey anlayamazsın. Ahiretle aranda fersah fersah mesafeler meydana gelir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın çok sözlerinden misal alemine ait ifadeler bulabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ayatü beyinatından misal alemine melekleri bize gösterecek, ruhanileri bize gösterecek misal alemine delaletler çıkarabiliyoruz. Ben şu ana kadar anlattığım şeyleri sadece nazarınıza havale edeceğim. Şu ana kadar Hristiyan'ın, Yahudi'nin, mistiğin Yogi'nin ve Müslüman velisinin bu mevzuda gazetelere kadar intikal eden müşahedelerini nazarınıza arz ederek devam edeceğim mevzu. Resul-i Ekrem vesselam Değişik bir şekliyle Buhari ve Müslim'de Ahmet Hambel'in Müsned'inde şöyle diyor arz edeceğim şekliyle. Iqra'ul Bakare ve Al Imran. Fe innema zahrwan yuzillana sahibahuma yawm al kıyame kaennehuma ghamamtan veya كما قال. Bakara ve Al Imran'ı çok okuyun buyuruyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Zira onlar ikisi de nadiret. Ve parlaklık, neşadet, gamzeden nuran iki suredir. Yolunuzu aydınlatır, içinize nur sıkarlar. Kıyamet gününe gelindiği zaman onlar sizin başınızın üzerinde sizi gölgeleyen iki bulut gibidir buyuruyor. Gamametan ev gayayetan, başka bir rivayette gayabetan, başka birisinde de ferikan. Başınızda sizi gölgeleyen iki bulut halinde sizi himaye ederler. Siz Kur'an-ı Kerim okursunuz. Elif lam mim zalikal kitab. lam mim la ilahe kayyum. Ağzınızdan çıkar. Havada temavvüçler halinde illiğine yükselir. Meleği alaya doğru mesafe kaydeder. Dünyada siz miadınız dolduğu zaman, askerlik vazifesi bitip terhis edildiğiniz zaman huzur-u Rabbül Alemine gideceksiniz. O günün dehşet ve şiddetine karşı tilavet ettiğiniz Kur'an-ı Muğzul beyanın sureleri hususuyla bu iki sure, pek çok hadislerle sayı hasen ve garip hadislerle Zehravan diye anlatılan bu iki sure, o gün iki bulut parçası halinde sizi himaye edecekler diyor. Sure ve mana, Kur'an nasıl bulut haline gelir himaye eder? Öbür alemde bu sembolleri göreceksiniz. Daha vazih, daha açık göreceksiniz. Ruhlar aleminden size misaller aktardığım zamanlarda buna dikkatinizi çekmiş. Bir kısım manaların temessül ederek insanların nazarına arz edildiğini arz etmiştim. Aynen onun gibi. Okuduğunuz Kur'an-ı Mucizül Beyan bulut parçaları halinde sizi himaye edecek. Buhari ve Müslim'deki ilavesinde bunları okumada bereket vardır. Bunların terkinde de hasret ve nedamet vardır. Allah Resulü buyuruyor. Ve buna da ancak bahadır yiğitler muktedir olur. Sabah akşam zehrevanı okumaya ancak yiğitler muktedir olur. Şu dünyaya gelen misafir garip yolcu. Cenab-ı Hakk'ın marziyatının ne olduğunu anlaması kendisinden ne istediklerini anlaması hayatını nasıl tanzim etmesi lazım geldiğini anlaması Rabbisinin kelamından öğrenecek onun için Allah'ın kelamını okuyacak Allah'ın kelamı ona ışık tutacak sürçmeden inhiraf etmeden müstakim bir hayat yaşayacak ve öbür aleme gittiği zamanda başında gamame bulacak Yine Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi bize şunu naklediyorlar. İbn Ömer diyor ki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam yanımıza geldi. Elinde mücessem iki tane kitap vardı sağ elinde ve sol elinde. Bize hitap ederek buyurdu ki bilir misiniz hel tedruna mahadan el Bu kitapların veya etedruna mahadan el Kitaben. Bu kitapların ne olduğunu biliyor musunuz? Kalûlâ illâ en tuhbirenâ. Hayır yarasun Allah haber vermedikten sonra nereden bilelim? Sa elindeki kitaba işaret buyurarak şöyle ferman etti. Hâzâ kitâbun min rabbil âlemîn. Fihi asmâü ehli'l cenneti ve asmâü âbâihim ve asmâü kabâileh. Bu sa elindeki kitap Rabbül aleminden bir kitaptır. Onun bana verdiği, temessül ettirdiği, bana intikal ettirdiği bir kitaptır. Bunda bütün ehli cennetin isimleri, babalarının isimleri, kabilelerinin klanlarının isimleri yazılıdır dedi. Sonra sol elindeki kitaba işaret buyurdu. "Haza kitabun min rabbil alamin. Fihi esma'u ehlin nar ve asma'u abaihim ve asma'u kabailihim." Bu da ehli narın isimlerini havi bir kitaptır. Babalarının isimleri kıyamete kadar ve aynı zamanda kabilelerinin klanlarının isimleri yazıl ehli cehennemin adıdır. Ve biraz sonra da adeta onlar uçup gittiği gibi kayboldu. İbni Ömer anlatıyor. Resul-i Ekrem'den sözleri bize naklederken bir esresinde bir üstününde dahi hata ederim. Cehennemde kendime yer hazırlamış olurum endişesini taşıyan Hazreti Ömer'in şerefli oğlu İbn Ömer anlatıyor. Abdullah İbn Ömer anlatıyor. Şayet bu kitaplar alemin şahadete mahsus kitabı olsaydı, evvela bütün ehli cennetin ve ehli cehennemin isimlerinin o kitapta yazılı olması mümkün değildi. Saniyen o kitaplar alemin şahadete ait olsaydı, Kıyamete kadar daha gelecek, o devirden kıyamete kadar gelecek bir sürü insan dünyaya gelmemiş, babasının adı, anasının adı belli değil, kabilesi belli değil, alemi şehadete ait olamazdı. Olsa olsa o, sabit ayınlardan intikal etmiş, alemi misale ait, levh mahfuzun istinsahlarından ibaret, levh mah ve isbatta yerini alan bir kısım tablolardan ibarettir. Onun için İbn Ömer kayboldu diyor. Manalar temessül ediyor. Mana dahi temessül ediyor. İbadeti taatınız temessül eder sizin. Yüme tecidu kullu nefsin ma amilet min khairi muhddara. Vma amilet min su'u intawdulu ann beinha ve beinhu amadan bayda. Ve yuhzirukumullahu nefsah ve allahu raufun bil gibat. O gün herkes ne amel etmişse onu hazır bulacak. Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, gönülden bir kere Allah diyorsun. Mescide geliyorsun, Huzuru Rabbül Aleminde başını yere koyuyorsun. Akrabu mâ abdu ilâllâhi es-secde veya es Kulun Allah'a en yakın olduğu hal ve keyfiyet secdedir. Başını yere koymak, yüzünü toza toprağa sürmek suretiyle Rabbine kurbiyetini ifade ediyorsun. Ve bunlar bir alemde temessül ediyor. Kendilerine has şekiller ve keyfiyetler alıyorlar. يَوْمَ kullu كُلُّ ma amilet min خَيْرٍ مُحْدَرًا Hayırdan yaptığı her şeyi hazır bulur, başının ucunda. Kabirde başının ucunda hazır bulur, alemi bu neşve içinde geçirir. Cenab-ı Hak cümleye nasip buyursun. Kabirde başının ucunda hazır bulur, inşallahü Teala neşve içinde geçirir. Aynen öyle. Orada nasıl yatmışsa haşirde neşirde öyle bulur, huzur ve saadet içinde geçirir. O dehşetli alemi de huzur ve saadet içinde geçirir. Wa wa cedu ma amilu hadirah Kur'an diyor. ووجدوا ما عملوا حاضرا amel ettikleri her şeyi orada francça ifadesiyle stok yapılmış bulurlar ne yaptılar bir zerre hayırları dahi olsa onu başlarının ucunda hazır bulurlar famen ya amel miskal darratin hayran yera famen ya amel miskal yera zerre kadar hayır yapmışsa temsil etmiş onu görecektir Kur'an ferman ediyor. Yine Kur'an ferman ediyor. Ve insanin elzemnahu fi ve Herkesin arkasına taktığımız, herkese ilzam ettiğimiz, sahibinden ayrılmayan kitaplar vardır ki boynuna takılmıştır onun. Kitabından kurtulamayacak. Nedir kitabı? Hayır yapmışsa hayırları havi Şer yapmışsa şerleri havi ve herkesin kitabı gerdanlık gibi boynuna takılmıştır. Alemi şahadette söylenen bu sözler gerdan olmaz. Alemi misale ait keyfiyetiyle yaptığınız her şey boynunuza takılacaktır. Nasıl olacaktır? Havadaki ses ihtizazları gibi mi? Elektromanyetik dalgalar gibi mi? Eşyanın bir kısım ses, şekil, renk ve keyfiyetleri imtisas etmesi gibi mi? Her şeyin eşyanın içinden muhafaza edilmesi gibi mi bir gün bunların meydana çıkacağı gibi yevme tüblessera'irde onların da meydana çıkacağına inanacaksın. Keyfiyetini ifade edemiyoruz. Velillahi'l metalul ala. Kur'an bize misal vermeyi öğretiyor. Hatta zati ecelli alayı tanıma mevzuunda da misal vermeyi öğretiyor. Misallerin en alisi ona ait. Biz misallerle meselelerimizi vesaha kavuşturuyoruz. Kabirde ameller temessül eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. As-salatu nurun ve sadakatu burhanun. Namaz bir nur halinde temessül eder. Sadaka da sizin lehinizde bir burhan halinde temessül eder. İki tane bahadır, civan, mert gibi sizi muhafazaya çalışırlar. Ahmet Hanbel'in müsnedinde gördüğümüz hadisi şerifte, İbn-i Hibban'da gördüğümüz hadisi şerifte Resul Ekrem şöyle buyuruyor. Meyyit mezara kunduğu zaman, kendisini teşri edenlerin daha ayak sesleri başında duyulduğu bir andadır ki, melekler gelir kendisine soru sorarlar. Tam o dakikada nurani bir şey gelir başına oturur, bu onun namazıdır. Bir başka nurani şey ayaklarının dibine oturur, bu onun sair hayrat ve hasenatıdır. Bir başka nurani şey sağ tarafında oturur, onun siyamıdır. Bir başka nurani şey sol tarafında oturur, o da onun zekatıdır. Sağdan ve soldan dağdır kabre kadar, kabrin onun kemiklerini sıkmasına, canını sıkmasına, Balaklar hasıl etmesine kadar her şeye karşı dirsek dayar ve onu korurlar buyuruyor Allah Resulü kabrinizde sizi koruyacak amel kabre gönderin el-kabru sandukul amel kabir bir gelinin cehizlerini içine koyduğu gibi ebedi diyarınıza baba yurdunuza gittiğiniz zaman sizin amel sandığınızdır Gittiğiniz zaman namazınızı, orucunuzu, zekatınızı, hayrat ve hasenatınızı temessül etmiş olarak orada bulacaksınız. Ehlullah'tan rivayet edilen menkibeler var. Mezara beni koydukları zaman cehennemin dehşet saçan keyfiyeti karşıma dikildi. Topuzlar mı, mızraklar mı, cehennemden kıvılcımlar mı üzerime geliyordu. Ve birkaç tane ekmek adeta bana siper oldu. O ekmekler beni koruyordu. Ben bunların keyfiyetini sordum. Dediler ki hayatında fukaraya tasadduk ettiğin şeylerdir bunlar. Seni vikaye ediyorlar bugün. Ehlullah'ın müşahedesi bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın başında, orucun sağında, zekatın solunda, sahih hayrat, sadakat ve hasenatın ayaklarının ucunda seni himaye edecektirken yine misal aleminde bize bir şeyler anlatırsın. <gülüyor> Ahmet Hanbel müsnedinde mahşerde de insan yaptığı hasenat ve hayratla korunacaktır diyor. Zayıf bir hadisi şerifte şunu raklediyorlar. resul Ekram Ekrem aleyhissalatü vesselam dünyada ibadetü taatı telkinle ümmetin hamisi Ali keşfin müşahadesiyle dünyaya teşrif ettiği zaman başını yere koyup Süleyman Çelebi Hazretleri'nin mevlidinde de ifade edildiği gibi ümmeti ümmeti diyen Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam himmetini milleti ve insanlık yapan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam nubuhat vazifesiyle serfirat olup Makami Mahmud, makam Muhammed ve Makam-ı Ahmet'in sahibi olarak ahirete gittiği zaman, bu büyük vazifeyi evleviyetle yapacaktır. İşte bu büyük vazifeyi yapmanın canhiraşlığı içinde o gün gazab-ı ilahinin feveranı karşısında, cehennemden mevce mevce dalgaların insanlığı tehdidi karşısında, sağa sola koşarken görüyoruz. Ümmeti Muhammed'i korumak için, o dakikada zayıf hadis, Cibril karşısında temessül ediyor. Kardeşim ya Cibril diye dünyada aralarında büyük bir dostluğun teessüs ettiği, her ikisinde de vazife itibariyle bir dostluğun teessüs ettiği Cibril temessül ediyor karşısında. Elinde bir küçük bardak içinde yarısına kadar su doludur bu dehşet engiz manzara karşısında o, bu bir bardak suyla o ateşi söndürecek, o gazabın haveranını durduracaktır. Ya Cibril bu elindeki nedir? Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mekafet ve mahabetten damla damla döktüğü gözyaşıdır. Bugün cehennemin dehşetini bundan başka söndürecek bir şey yoktur buyuruyor. Nedir ki o bir damlacık şey cehennemi söndürsün? Mısal âleminde bir damlacık şey öyle bir keyfiyet kazanır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Aynani la temassuhunnar. Aynun bekat min haşyetillah, aynun batat tahrusu fi sabilillah. İki göz vardır ki cehennemi görmez. Bu gözlerden bir tanesi muhabbet ve makafetten ağlayan gözdür cehennemi görmez. İkincisi memleketine, vatanına, dinine, diyanetine hücum edebilecek deliklere gözlerini diker de memleketine karşı uyunu sahiri olur. Memleketinin ırz ve namusunu koruma hususunda hassas davranır. Daima bir bekçi gibi o mukaddes bildiği her şeyin başında perde dar gibi durur, bekler. İşte bu iki göz cehennemi görmez. Bunlardan biri olmaya çalışın. Bu iki gözden biri olmaya çalışın. Ağlayan göz ve memleketin sınırlarını gözetleyen, parolasız içimize sızacak şeylere karşı göğsünü siper eden insanların gözünden göz olmaya çalışın. Cenab-ı Hak ağlayan ve aynı zamanda sınırları bekleyen, memleketin muhafazası için hassasiyetle yaşayan göz sahiplerinden eylesin bizleri inşallah. Müminin ameli mahşerde dahi temessül eder. Sesinden soluğundan göz yaşına kadar onu korumaya çalışırlar. Müminin ameli yaptığı her amel Arş-ı Azam'a yükselir. Yine Ahmed Numan İbni Beşir vasıtasıyla naklediyor. Arş-ı Azam'ın etrafında arı sesi gibi daima bir ses duyulur. Allah Resulü buyuruyor ki sizin tesbihleriniz tehlilleriniz, tekbirleriniz ve tahmitleriniz, vızıltılar halinde Allah'ın arşının etrafında oğul veren arı gibi vızıldar dururlar. Ve bunların dilekleri sahiplerinin affedilmesidir. O sesin temev-i cedibor'ya yükselmesine vesile olan temiz ağzın bağışlanmasıdır. Resul-i Ekrem buraya kadar ifade ettikten sonra buyuruyor ki, Rabbinizin nezdinde böyle şefaatçilerin bulunmasını istemez misiniz? Sübhanallah ve bihamdihi Sübhanallahil azim diyeceksiniz. Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallah ve Allahu akbar diyeceksiniz. Elhamdülillahi hamdan tayyiben keziren mübareken diyeceksiniz. Allahu akbar kebira velhamdülillahi kezira diyeceksiniz diyeceksiniz bunlar temevvüc edip dalgalanıp Allah'ın arşının etrafını yata edecek ve orada arı sesi gibi ses çıkaracak hakkınızda şefaat etmeye çalışacaklar keyfiyet meçhul misal aleminden bize levhalar anlatılıyor emvaliniz temessül edecek Mallarınız temessül edecek, Allah'ın nezdülü hülyetinde kıymet ifade eder değerleriyle hakkınızda şefaatçi olacaklar. Zekatının sadakasını, öşrünü vermediğiniz mallarınız yılanlar çıyanlar halinde temessül edecek. Yine misal aleminden levhalar halinde nazarınıza arz edilecek ve size eza ve cefa yapacaklar la يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ خَيْرًا بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ O cimrilik yapan, elini sımsıkı tutan, sadaka, zekat, öşür gibi şeyleri vermeyenler, yaptıkları şeyi hayır zannetmesinler. Onların amelleri mahs şer'dir ve kıyamet gününde gerdanlık gibi boynlarına takılacaktır. Kıyamet gününde o zekatını tehdiye etmedikleri, sadakasını vermedikleri, öşrünü ödemedikleri malları bir gerdanlık gibi boynlarına takılacaktır, diyen Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselam, Zekatı verilmedik mallarında, himsal aleminden levhalar halinde, o gün vermeyenin nazarını arz edilecek, ve başına musallat kılınacağını ifade buyuruyor. Yine Ahmet Hanbel ve i̇bn Hibban, Taberani bize bu mevzuda Efendimiz'den Mervin şu hadisi naklediyorlar. مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّ زَكَاتَ مَالِهِ وَيَا أَمْوَالِهِ اِلَّا مُثْتِلَ لَهُ Bir mümin malının zekatını, vermesi gereken şeyi vermediği takdirde, Ahirette yaşlılığından ve dehşetinden başının tüyü dökülmüş dehşetli bir yılan halinde temessül edecek. Ve buhari müslim şu ilaveyi yapıyorlar: Lehu zebibatan summaya kuzubi veya billeziteyi. Onun iki tane de dişleri vardır ilave bu. Mümini ağzından veya avurdundan ağzının bir tarafından ısırı verir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam zekateti hediye edilmeyen malı, mümin kendi başına yılan ve çiyan şeklinde musallat etmiş olarak ifade buyuruyor. Bütün bunlar bize neyi anlatıyor muhterem Müslümanlar? Gördüğümüz alemi şahadetin kıstaslarının dışında, içinde bulunduğumuz üç buğutlu mekanın terazisinin tarttığı ölçü ve kıstasların dışında, maddi ölçülerle tartılmayan ölçülmeyen şeylerin dışında bir alem var ki bu şehadet alemi tenteneli bir perde gibi alemin üzerine serilmiş. Ve asıl alem o alemdir. Biz bu alemde o aleme namzet bulunuyoruz. Bu alemden bir gün o aleme çağrılacak ve gideceğiz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yardımcımız olsun. O alem Melaike'nin en olacağı Büşra kumul yevme diyecekleri bir alemdir. Cenab-ı Hak o beşarete bizleri mazhar eylesin. Bütün bunlarla size melaike kiramın Vücut keyfiyetini Var olma keyfiyetini Gösterebilecek, tavzih edebilecek misaller aktarmaya çalıştım. Cinden, periden, şeytandan sonra Cinler üzerinden mevzuun sonunda duracağım inşaAllahu Teala bu mevizeleri bitirdiğim zaman ayrıca meseleyi zihne takrib ettikten sonra rüyalarımızda semti vücuduna yaklaştığımız misal aleminden misaller aktardım ve neticede meseleyi Kur'an-ı Kerim'de kendi tarifleri içinde melaike-i kirama getirmeye çalıştım. Kur'an-ı Kerim'in yer yer ayetlerinin onların bir kısım evsafından bahsettiği, mükerrem ibad dediği, kiramen katibin diye tavsif ettiği, vel mürselatü örfenle, fel asifatü asfenle, ve saffati saffanla bizi anlattığı, inna lenahnu safun ve inna lenahnu müsebbihun diye onların dilinden vazifelerinin Allah'ın karşısında saf saf durup, tesbihat ve takdisat içinde Allah'a karşı kulluk olmaktan ibaret olduğunu anlatan Melaike-i Kiram'a özü getirmek istedim. Asıl meselemiz de odur. Hakikat adına Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri içinde arz etmeye çalışacağım. Melaike-i Kiram'ın Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bize ibadetlerini nakleder. Haşyetlerini ve havflerini nakleder hususi vazifelerini bize nakleder. Her meleğin kendine göre bir vazifesi vardır. Müminler ibadet taati, taatı, ibadeti taattaki inceliği, o inceliği kavramayı, melaike-i kiramdan anlamaya bizi zorlar. وَالصَّافَّةِ saffa, Melekler var Allah'ın karşısında, yaratıldıkları günden bugüne kadar saf bağlamış, kemerbeste yobudiyet içinde Allah'a karşı kulluklarını ifade ve ilan ediyorlar. Melekler var, musibetleri def ediyorlar. Melekler var, nezaret ediyorlar, bulutlara müekkel bulunuyorlar. Bütün bunlar kainatta şeriatı, fıtriye, hayatı, tekviniye dediğimiz hadiseler silsilesine nezaret etme ve müdahale etme demektir. Melaike-i kiram saf saf durur, Allah'a kulluk yapar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ala tasuffuna inda rabbihim kama tasuffu'l melaikah? Rabbinizin huzurunda melekler gibi saf bağlayıp durmalı değil miydiniz? Rabbinizin huzurunda saflarınız tıpkı melekler gibi olmalı değil miydi buyuruyor. Keyfe tasuffu'l melaikah inda rabbihim ya Resulallah? Melekler Rabbilerinin nezdinde nasıl saf bağlarlar? mükemmelonun safa elavl ve yetrasun fi saf ve ya İlk suhuf ilk safı ikmal eder tekmil eder ve sonra safları sımsıkı tutarlar Sahabi bunu Ebu Davud'un Süneni ve Dar'a Kutni'de bil naklederken diyor ki safların böyle sımsıkı tutulması mevzuunu Resul Ekrem bize anlattıktan sonra omuzlar omuzları iter hale geldi ayakların Dizleri dizleri zorlar hale geldi. Topuklar topukları zorlar hale geldi. bünyan Marsus gibi cemaat rükua gidiyor ve secdeye gidiyordu. Omuz omuza değiyordu. Diz dize değiyordu. Topuk kardeşinin topuğuna değiyordu. Kurşunla perçinleşmiş bir duvar halinde sahabi namaz kılıyordu. Çünkü melaike-i kiram o vaziyette duruyor Allah'ın huzurunda sonradan yazılmış Hanefi ilmhal kitaplarında ayakların dört parmak arası açılacağına dair rivayetlerin nereye dayanır, neye bağlıdır pek belli değildir. Hadis-i şerifler bunun aksini söyler, Hanefiliğin ilmini yapmış kimselerde de bunun aksi vardır. Melaike-i kiram Allah'ın huzurunda saf saftır Bu onlar kendi durumlarını bu hava içinde naklediyorlar. İnna le nahnu saffun ve inna le Rabbimizin huzurunda saf saf duruyor. Kulluğumuzu ifade ediyor ve Rabbimize tesbih ediyoruz. Kulluğu melekten öğreneceksin. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Melaiike-i Kiram'da müthiş bir korku ve haşyet vardır. Ya khafuna Rabbahum min fawkihim ve yef'aluna ma Her an kendilerini kontrol eden Rabbi kerimlerinin mürakabesi altında tir tir titrer ve Rabbin kendilerine yüklediği emirleri hassasiyetle yerine getirirler. Melekten edeb öğreneceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. Leylete usriye bi ile sema bil meleyle ale. mele alaya ve semaya götürüldüğüm gece re tu cibri kel hils Kel hil bali min kaxyeti Allah veya Miraca götürüldüğüm gece belli bir noktada Hazreti Cibrili eskimiş bir elbisenin perişaniyeti içinde gördüm. Adeta o noktaya vardığında ayaklarının bağı çözüldü, yıpranmış, aşınmış bir elbise gibi yıkıldı, yıldı yerinde kaldı. Allah'ın haşyetinden bu hale geliyordu. O zaman meleğin Allah'ı nasıl bildiğini anladım diyor. Yakafun rabbahum min ve yefaluna Uyuyorsunuz. Gece uyuduğunuz gibi gündüz de uyuyorsunuz. Rabbin huzurunda durduğunuz mescitte de uyuyorsunuz. Sizi bakan ve kalbinizi elinde tutan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi içinde innal kulub beyne isba'eyn min isba'ir rahman buha, keyfe yasha Kalbiniz Allah'ın elinde istediği gibi evirip çeviriyor. Korkacaksınız ama uyuyorsunuz. Dünya, madde ve masiva kalbi hayatınızı öldürmüş. Uyuyorsunuz. Meleğin dehşet duyduğu hadise karşısında, manzara karşısında Cenab-ı Hak izan ve irfan bizlere lütfeylesin. Muhterem Müslümanlar, havf çeşit çeşittir. Allah kalbimize koysun inşallah. Kırtlağına kadar dünyaya inhimak eden, ahireti unutan, Rabbinin huzuruna saat sola iniraf etmeden gitme havası içinde sürüklendiği halde, Rabbini göremeyen gafillerin kalbini, Allah havfini, mehabetini ilka buyursun. Havf ya günahtan olur. Havf insan ya günahından korkar. Bunun yokluğunu düşünemeyiz. Biz sevap yapmak için camiye gelirken dahi günaha gireriz. Ben ne kadar gözlerimi sıkı tutmaya çalışırsam çalışayım. Eğer kulağıma gelen sesler kulak yoluyla kalbime... Eğer gözüme çarpan çirkin manzara göz yoluyla kalbime girmek suretiyle kalbi hayatında dinamit tesiri icra ediyor. Benim kalbi ve ruhi hayatımı zehir üzeber ediyor. Bu günah yeter bize hiçbir şey olmasa. Ya şunu bunu aldatma varsa ya ticaretinizde spekülasyon varsa ya verdiğiniz sözleri bir dakika dahi geciktiriyorsanız... ...baş aşağı cehenneme gideceğinizi hiç düşünmüyor musunuz? Kavf günahtan olur. Ama günahtan kim kavf eder biliyor musunuz? Allah'ı bilen ve günahı günah bilen kavf eder. Allah'ı bilmeyen ve günahı günah bilmeyen... ...Kur'an-ı Kerim'i heva ve hevesine göre yaşayan... ...kalbinde donuklaşma ve yer yer berranı ala kulubim sırrı zuhur etmeye başlamış kasleti kalbiye maruz insan günahtan korkmaz Ömer bin Abdülaziz günahtan korkuyor cehennemde boyunlara vurulacak zincirleri ifade eden ayeti okudukça sabaha kadar hüçkıra hüçkıra ağlıyor hangi günahını ağlıyor belli değil korku ya günahtan olur veya Allah'ın insanın kalbini çevirmesinden olur. Yehdiymen yaşa ve yudillumen yaşa. Dilediğini hidayet eder, dilediğini iddal eder. Yafaruma <gülüyor> yaşa istediğini yapar. Malikul mülkiyatı <gülüyor> sarrfu fi mülkühi. Keif yaşa mülk sahibi mülkündi istediği gibi tasarruf yapar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada. Allahümme yâ mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri çeviren kalbimi din üzerinde sabit kıl. Dini hayatını müstakim yaşamada sabit kıl. Akide de sabit kıl diyor. Hadisi Buhari Müslim'de Enes rivayet ediyor. Fakat hadis başka bir tarikle Ezvacı Tahirat'ından birisi de rivayet ediyor ve diyor dedim ya Resulallah Ümmü Selem'e ne çok bu duayı tekrar ediyorsun ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım diye ne çok bu duayı ediyorsun buyurdu ki innel kulub veya al kalb beynes ve ayn min esabi irrahman yukallibuha keyfe yaşa kalp Allah'ın iki parmağı arasındadır istediği gibi evirir ve çevirir kalbimi sabit üzerinde tutmasını Allah'tan dilerim ve Kur'an bize dua öğretiyor. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz Ey Rabbimiz, bizi hidayet erdirdikten sonra kalbimizi kaydırma. Farkına varmadan insanın kalbi kayar. Hayatı istikametini kaybeder. Zevki, şevki ve neşvesi ölür. Geceleri meyyitin gecesi gibi geçer. Gecenin siyah zülüfleri üzerinde ne bir ah vardır temevvüceden, ne de damlamış iki damla gözyaşı. Gece yatağında onun sağdan sola dönerek geçmiştir. Çünkü kalbi hayat ve ruhi hayat tamamen sönmüş. Bu mevzuda bir duraklama, bir donma, bir humudet başlamıştır. Allah yar ve yardımcımız olsun.